21. mektup. İsmihi ve inni Onun mahlûlu o her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamdile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yabluhanna in bekele ki barahadu Rabbiy <gülüyor> onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın hı bile deme onlara azarlama onlara güzel söz söyle onlara merhamet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 bir amel veya aciz, alim bir şahıs bulunan gafil. Şu alet kelimeye dikkat et, bak! Nasıl ki bir ayette, beş tabaka ayrı ayrı surette, ihtiyar valideyne şefkatı celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi onların bu şefkatlerine mukabil yürümek haklarıdır. Çünkü onlar, Hayatlarını kemal-i lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir veled. O muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir, teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil, ayır. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zamanı hayatına arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla. Ey derdime de eşekte müptela olan insan bil ki senin hanendeki bereket dileği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası Hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akradandır. Sakın deme, maişetim dardır, idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin büyük ı daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan, bunun çok katli delillerini biliyorum, seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, hasen ederim. Şu hakikat gayet kat'idir. Hatta nefis ve şeytanın dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve latif ve kerim olan Halikü Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeler Müslüm'den ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ...ve çocuklardan daha ziyade merhamete layip ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların iaşelerini tamahkar ve vakit insanlara yükletmez. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابْ بَكِمْ لَا تَحْمِنَ رُسْكَهُ اللّٰهُ يَرْزُكَهَا وَإِيَّاكُمْ Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın enva mahlukları lisan han ile bağırıp o hakikat-ı kelimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor.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 bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bağ değil, hem onlar benden değil. Ben onlardan nimet alırdım. Ey insan, madem canavah suretinde bir hayvan insanların haline misafir geldiği vakit bereketeme daha rol Öyleyse mahlukatın en mükemmeli olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize ali ihtiyar olan ve alim ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layih ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahil en hakiki doz ve en sabit mühid olan keder ve valide, ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesile bereket ve muasitayı rahmet ve mevleşşuhurlukke'u lesubbe aleykumul bela ushabba sıvrıyla yani beni bükülmüş ihtiyarlarımız olmasaydı belalar sel gibi üstümüze dökülecekti. Ne derece sebebi, nefli musibet olduklarını sen kıyas eyle. İşte ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. El ceza-u min cinsil amal-i sahiyle. sen valideynle hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir detine onlara hizmet et. Rezalarını tahsil eyle. eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rıslin, bereketli geçsin. Yoksa onları istisgar etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik bir seri etteessür kalplerini rencili etmekle hasiret dünyadan vel ahire, dünyada da ahirette de ziyana uğradı. Sırna maslan olursun. Eğer rahmeti rahman istersen o rahmanın vedialarına ve senin halindeki emanetlerine rahmet et. ''Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum, sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah ahiretinde de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli.'' اللهم salli وسلم على ala men الجنة تحت أقدام tahti رواه آنهي وصحح ala alihi جنة sahbihi ecmain أسفلها بعثنا من ayakları altındadır الأرض zata ve bütün الجنة ve ashabına salat ve وجعلنا من أهل la وجعلنا من أهل النار وجعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل النار وجعلنا من أهل الجنة وجعلنا من أهل النار muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim